Bismillahirrahmanirrahim. Namaz babı 447 olur rivayet. Malik bin Saadadan. Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Kabe'nin yanında uykuyla uyanık arasındaydım. O sırada üç kişiden biri yanıma yaklaştı. Hemen hikmet ve iman dolu bir altın tas getirildi. Göğsümden karnımın aşağısına kadar yarıldı. Kalbimi zemzem suyu ile yıkayıp hikmet ve imanla doldurdular. Sonra katırdan küçük, merkepten büyük bir binek getirildi. Cibrille beraber çıktık. Birinci semaya varınca Cebrail dedi, kim o denildi? Cibril dedi. Sonra yanındaki kim denildi? Cebrail, Muhammed dedi. Gönderildi mi? Hoş geldi, sefa geldi. Ne mutlu geliş denildi. Adem aleyhisselamın yanına varıp selam verdim. Merhaba peygamber oğlu dedi. Sonra ikinci semaya vardık. Kim o denildi? Cibril dedi. Yanındaki kim? Muhammed dedi. Bu da öbürü gibi karşıladı. Yahya ve İsa'nın yanlarına varıp selam verdim. Merhaba peygamber kardeş dediler. Sonra üçüncü semaya vardık. Kim o denildi? Cibril dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed dedi. O da öbürü gibi karşıladı. Yusuf'un yanına varıp selam verdim. Merhaba peygamber kardeş dedi. Sonra dördüncü semaya ulaştık. O da öbürü gibi karşıladı. İdris aleyhisselama gelip selam verdim. Merhaba peygamber kardeş dedi. Sonra beşinci semaya vardık. Orada da öyle karşılandık. Harun aleyhisselama gelip selam verdik. Merhaba peygamber kardeş dedi. Sonra altıncı semaya da öylece ulaştık. Musa'ya varıp selam verdim. Merhaba peygamber kardeş dedi. Yanından ayrılırken ağladı. Neden ağlıyorsun deyince... Ya Rab benden sonra gönderdiğim bu gencin ümmeti benim ümmetimden daha üstün ve daha çok cennete girecekler dedi. Sonra yedinci semaya ulaştık. Orada da öbürlerinde olduğu gibi karşılandık. İbrahim aleyhisselama varıp selam verdim. Merhaba peygamber oğlu dedi. Sonra Beytül Mamur'a çıkarıldım. Oranın ne olduğunu Cibril'e sorunca burası Beytül Mamur'dur. Burada her gün yetmiş melek namaz kılar. Buradan bir çıkan bir daha giremez dedi. Sonra bana sidretül münteha yaklaştırıldı. Baktım ki meyveleri hecer surahileri yaprakları fil kulakları gibi. Ağacın altında ikisi batın, ikisi zahir dört ırmak var. Cibril sorunca içeridekiler cennette, dışarıdakiler Fıratla Nil'dir dedi. Sonra üzerime elli vakit namaz farz kılındı. Musa'nın yanına dönünce ne yaptın dedi. Ben üzerime elli vakit namaz farz kılındı dedim. Musa, "Ben insanları senden daha iyi bilirim. İsrailoğullarından neler çektim. Ümmetim buna hiç dayanamaz. Rabb'una dönt, azapmasını istediğince Rabb'ıma döndüm, azaltmasını istedim. Üzerine 40 vakte indirdi. Tekrar Musa'ya dönünce ne yaptın?" dedi. "40 vakte indirdi." dedim. Bana yine ilk sözünü söyledi. "Rabb'ıma döndüm, 30 vakte indirdi." Yine Musa'ya geldim. Bana aynı sözü söyledi. "Rabb'ıma döndüm, 20 vakte" Sonra on, nihayet beş vakte indirdi. Musa'ya geldim, bana yine ilk sözü söyleyince, Rabbıma dönmeye utanırım dedim. Bunun üzerine Allah, kullarımın yükünü hafiflettim. Farzımı verdim. Haseneleri, ibadet ve iyiliklerini on kat mükafatlandıracağım, diyordu. Evet, 448, 449 ve 450 aynı. 451 Enes'ten Namazlar Mekke'de farz kılındı. İki melek gelip Aleyhisselatü Vesselam'ı zemzemin yanına götürüp karnını yerdiler. İçerisini çıkarıp altın tasla yıkadıktan sonra ilim ve hüküm doldurarak karnını kapattılar. 452 Ayşe Annemiz'den Namaz önce iki rekat farz kılındı. Seferde kılınan namaz farz kılındığı gibi kaldı. Hazarda kılınan namaz tamamlandı. 453 Ebu Amr el Evzayi Zühriye Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye hicretinden önce Mekke'de namazı ne kadardı diye sordu Zuhri. Urve'den duydum. O da Ayşe'den duymuş. Allahu Teala Resulullah namazı önce ikişer rekat farz kıldı. Sonra da Hazar'da kılınan namaz dörde tamamlandı. Seferde kılınan namaz ilk farz kılındığı üzere kaldı. 454 Ayşe annemizden yine aynı. 455 İbn Abbas'tan namaz kıl namaz aleyhissalatü vesselamın üzerine hazarda 4, seferde 2 savaşırken 1 rekat olarak farz kılındı 456 Abdullah bin Ömer'den Ubeyye, Umeyye bin Abdullah bin Halit anlatıyor. Abdullah bin Ömer'e Allahu Teala korkarsanız namazı kısaltmanızda günah yoktur buyurduğu halde namazı nasıl kısaltıyorsunuz deyince bana yenim. Aleyhissalatü vesselam geldiğinde biz sapıktık bize her şeyi öğretti seferde namazı iki olarak kılmamızı emri de bu öğrettikleri arasındaydı. 457 Talha bin Ubeydullah'tan. Necittilerden saçları dağınık bir adam Ali sallallahu ve sellem'e geldi. Yaklaşıncaya kadar sesini duyuyor dediklerini anlamıyorduk. İslam ile ilgili sorular soruyordu. Ali sallallahu ve sellem günde 5 vakit namaz buyurdu. Adam bundan başka namaz kılmam gerekir mi dedi. Ali sallallahu ve sellem hayır. Ancak nafile kılabilirsin. Ramazan'da oruç tutarsın dedi. Adam bundan başka oruç tutmam gerekir mi dedi. Hayır ancak nafile oruç tutabilirsin buyurdu. ve vesselam zekata da deyince zekattan başka bir şey vermem gerekir mi dedi. Hayır ancak nafile sadaka verebilirsin dedi. Vallahi bundan ne fazla yaparım ne eksik diyerek döndü gitti. Aleyhissalatü vesselam eğer sözünde sadıksa felah bulur buyurdu. 458 Enes'ten bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek "Ya Resulullah, Allah kullarına bir şey farz kıldı mı?" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Teala kullarına 5 vakit namazı farz kıldı." buyurdu. Adam "Ya Resulullah, bunlardan önce veya sonra bir şey farz kıldı mı?" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah kullarına 5 vakit namazı farz kıldı deyince adam bunları artırıp eksiltmeyeceğine yemin etti. Bunun üzerine Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer sözüne sadıksa cennete girer buyurdu. 459 Alf bin Malik el Eşcai'den Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın resuna biat etmiyor musunuz buyurdu. Bunu üç kere tekrarladı. Hemen ellerimizi uzatarak biat ettik. Ya Resulullah sana beyat ettik ama ne üzerine beyat ettik deyince a.s. Allah'a hakkıyla kul et, kulluk etmek, hiçbir şey ona ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak ve alçak sesle kimseden bir şey istememek üzere buyurdu. 460 Muhteciden Şam'da künyesi Ebu Muhammed olan bir adamın vitri namazı vaciptir dediğini işitince Hemen Ubade bin es vardı. Mescide gidiyordu. Önüne geçtim. Ebu Muhammed'in dediğini anlattım. Ubade, Ebu Muhammed yalan söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bunları hafife almadan, kasten, hiçbir vakti terk etmeden hakkıyla eda ederse Allah-u Teala onu cennetine sokacağına söz vermiştir. Kim de beş vakit namazı kılmazsa Allah'ın onlara hiçbir vaadi yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennetine koyar. 461 Ebu Hureyre'den ve Vesselam herhangi birinizin kapısında günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsenin üzerinde kir kalabileceğini tasavvur eder misiniz? Sahabe kir kalmaz ya Allah'ın Resulü dediler. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bununla günahları giderir buyurdu. 462 Bureyre'den ve Vesselam onlarla kafirlerle aramızdaki fark kılmayı tahayyüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur buyurdu. 463 Hureys bin Kabiseden Medine'ye gittiğimde Allah'ım bana salih bir arkadaş nasip et dedim. Ebu Hureyre'nin yanına oturdum. Ona bana bir salih arkadaş nasip etmesi için Allah'a dua ettim. Bana Resulullah'tan duyduğun hadisleri anlat. Umulur ki Allah bu hadislerle bana fayda sağlar deyince Ebu Hureyre ve Vesselam'dan duydum buyurdular ki kul önce namazdan hesaba çekilecek namazı tamamsa kurtulup mesut olur değilse pişman olur sıkıntıya düşer eğer farz namazı eksikse Allah-u Teala bakın kulumun nafile namazları var mı buyurur bunun üzerine noksal olan farz namazları nafilelerle tamamlanır diğer amellerindeki eksiklikler de bu şekilde tamamlanır 466 Ebu Hüreyre'den yine aynı 65 66 aynı. 467 Ebu Eyyûp'tan bir adam ya Resulullah beni cennete sokacak bir amel söyle dedi. Aleyhissalatu vesselam Allah'a kulluk et. Hiçbir şey ona ortak koşma. Namazı kıl, zekatı ver, akrabayı ziyaret et, deveyi bırak. Galiba Aleyhissalatu vesselam'ın devesi üzerinde idi. 468 NS'ten Ali serrat ve selam ile beraber öğle namazını Medine'de 4 Zulhuleyfe'de 2 rekat kıldım. 469 Ebu Cuheife'den Ali serrat ve selam öğle üzere hareket etti. Betha'ya varınca abdest aldı. Öğle ve ikindi namazlarından ikişer rekat kıldı. Önüne de asasını koydu. 470 Umar bin Ruvebe Tür Sakaf'den ve Vesselam'ın güneş doğmadan önce, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez buyurduğunu duydum. 471 Ayşe annemizin azatlısı Ebu Yunus'tan. Ayşe kendisine bir musaf yazma emretti. Namazlara dikkat edin hele orta namaza ayetine gelince bana haber ver dedi. O ayete geldiğimde kendisine haber verdim bana şunu yazdırdı. Namazlara dikkat edin, hele orta namaza, ikindi namazına. Allah'a itaat için divan durun. Sonra bunu Ali sallallahu aleyhi ve duydum dedi. 472 Ali'den, Ali sallallahu aleyhi ve güneş batıncaya kadar bizi oyaladılar. Orta namazı kılamadık diyor. Tamam. 473 Ebu Melih'ten. Bulutlu bir günde Buray'da ile beraberdik. Namazı geciktirmeyin. Aleyhissalatü Vesselam ikindi namazını kılmayanın ameli boşa gider buyurdu. 474 Ebu Said El Hudur'dan Aleyhissalatü Vesselam öğle ve ikindi namazlarında takriben şu kadar okurdu. Öğle namazında ilk iki rekatın kıyamında Secde Suresi kadar 30 ayet, son iki rekatta ise bunun yarısı kadar okurdu. İkindi namazında ilk iki rekatta öğlenin son iki rekatında okuduğu kadar son iki rekatta da bunun yarısı kadar okurdu. 475 yine aynı. 476 Enes'den. ve Vesselam Medine'de öğle namazını 4 Zülhüleyfe'de ikindi namazını iki rekat kıldı. 477 Nehvel bin Muaviye'den. ve Vesselam ikindi namazını geçirenin hali adeta ailesi ve malı gasp edilmiş kimsenin hali gibidir buyurdu 478 Abdullah bin Ömer'den ve Selamın ikindi namazını geçiren kimsenin hali sanki ailesi ve malı gasp edilmiş kimsenin hali gibidir buyurduğunu duydum 79 ve 80 aynı 481 Seleme bin Kuheyl anlatılıyor Said bin Cübeyr'i Müzdelife'de gördüm kavmet etti akşam namazını 3 kıldı sonra kavmet etti yatsı namazını 2 kıldı Sonra İbn Ömer'in de böyle yaptığını söyledi. Onun da Aleyhisselatü Vesselam orada öyle yaptığını naklettiğini belirtti. 482 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazına biraz gecikince Ömer kadınlar ve çocuklar uyudu diye onu çağırdı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam çıktı ve bu namazı sizden başka kılacak kimse yok. O zaman Medinelerden başka namaz kılacak kimse yoktu. 483 Hakem anlatıyor. Said bin Cübeyr, Müzdelife'de kahmet ederek bize akşam namazını 3, yatsı namazını 2 rekat kıldırdı. Sonra Abdullah bin Ember böyle yaptı, Resulullah da böyle yaptığını söyledi, dedi. 484 aynı. 485 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, gece ve gündüz melekleri size nöbetleşe gelirler. sabah ve ikindi namazında birleşirler. Yanınızda geceleyen melekler huzuru ilahiye çıktıklarında Allah onlara kendisi kullarının halini daha iyi bildiği halde şöyle buyurur. Kullarımı nasıl bıraktınız? Onlar da yanlarına vardığımızda namaz kılıyorlardı. Yanlarından ayrılırken de namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. 486 Ebu Hureyre'den ve vesselam. Aleyhissalatü Vesselam cemaatla kılınan namaz yalnız başınıza kıldığınız namazdan 25 derece üstündür. Sabah namazında gece ve gündüz melekleri birleşir. İsterseniz güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl. içinde uzun zammı sureler okunan sabah namazını eda et. Sabah namazında okunan Kur'an'a Kur melekler şahit olur. Ayetini okuyun der. Israiyyettir 8. 487- Omarab'in Ruveydeden Ali sallallahu aleyhi ve güneş doğmadan ve güneş batmadan namazını kılan hiç kimse ateşe girmez derken diyordu. 488 Bera'dan 16 ay yahut 17 ay Beytül Makdis'e karşı namaz kıldık. 489 Berâ bin Azib'ten Ali sallallahu aleyhi ve Medine'ye geldi. 16 ay Beytül Makdis'e karşı namaz kıldı. Sonra Kabe'ye döndürüldü. Ali sallallahu aleyhi ve beraber Kabe'ye karşı namaz kılan bir adam Ensar'dan bir cemaatin yanına geldi. Onlara Ali sallallahu ve sellem'in Kabe'ye döndürüldüğüne şahit oldum deyince cemaat hemen Kabe'ye döndü. Evet. Öyle bir hadis ki bu hem sünnetin vahiliğine hem de Nasih ve Ensuret reddeden zavallı insanlara tam bir reddiyedir. Tabi anlayana bilirim iman edene. Evet. Bizim bir sorunumuz yok. Elhamdülillah. 490 salim babasından aleyhissalatü vesselam devesinin hangi tarafa dönerse dönsün üzerinde nafile ve vitir namazlarını kılardı. Fakat bineğin üzerinde farz namazları kılmazdı. 491 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye doğru gelirken devesinin üzerinde namaz kılıyordu. Ne tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü o taraftadır. Ayet-i kerimesi de burada nazil oldu. Bakara 115. 492 yine aynı. 493 İbn Ömer'den. Aleyhissel, Müslümanlar Kuba mescidinde sabah namazı kılarken birisi gelerek bu gece Resulullah'a bir ayet nazil oldu. Kabe'ye dönme emrolundu. Kabe'ye dönün dedi. Şam'a doğru namaz kılıyorlardı. Kabe'ye döndüler. Evet. Burada Ahad Haberi itikadda delil olarak kabul etmeyen zavallılara çok güzel bir delil namazdayken adamlar kim olduğuna bile bakmadan kalk veriyorlar. evet tabi onlar iman eden Rab'larını seven, Resul'larını seven ve kulluklarını ona göre programlayan insanlardır bizlerse hangi anayasalara, baba yasalara uyan insanlar olduğumuz belli olmadığı için her insanın sözüne gideriz ama Allah'ın ve Resulünün sözüne gelince nasıl demiş, niye demiş, kim demiş gibi ifadelerle dinimizi tahrip etme yollarına gideriz. Allah bizleri onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin ve onların yolundan bizleri de ayırmasın. 494 İbn Şihab'dan Ömer bin Abdülaziz ikindi namazını biraz geciktirdi. Bunun üzerine Urve Cibril Resulullah'a imam oldu. Namaz kıldırdı deyince Ömer hurve ne, ne söylediğini iyi bilir dedi. Hurve Beşir'den duydum. O da babası Ebu Mesud'dan şöyle dediğini duymuş. Aleyhissalatü Vesselam'ın Cibril indi bana imam oldu. Parnaklarıyla beş vakti sayarak namazı onunla beraber kıldım. Sonra namaz onunla beraber kıldım. Sonra namaz onunla beraber kıldım. Sonra namaz onunla beraber kıldım. Sonra namaz onunla, onunla beraber kıldım dediğini duydum diye nakletti. 495 şubeden Seyyar bin Selam'a babam Ebu Berzi'ye Resulullah'ın namaz kıldığı vakitleri sorduğunu duydum. Ebu Berzi'nin söylediklerini sen de işittin mi? dedi Seyyar. Şimdi senin sözlerini duyduğum gibi işittim. Babam Ebu Berzi'ye ve selamın namaz kıldığı vakitleri sordu. O da Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını bazen gece yarısına kadar geciktirirdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra sohbet etmeyi sevmezdi dedi. Öğle namazını güneş tepeden dönünce kılardı. İkinciyi kıldıktan sonra güneş canlılığını kaybetmeden Medine'nin en uzak yerine gidilebilirdi. Akşam namazının vakti hakkında ne dediğini hatırlamıyorum. Sabah namazını kıldığında namazdan dönen kimse arkadaşının yanına vardığında onun yüzünü görüp tanıyabilecek kadar ortalık ağarmış olurdu. Sabah namazında altmış veya yüz ayet okuldu. 497 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam güneş Seval'den tepeden dönünce öğle namazını kıldırırdı. Hapap'tan Aleyhisselatü Vesselam'a kumların sıcaklığından şikayet etti kabul etmedi. Ebu İshak'a öğle namazını erken kılınmasından mı denildi? Evet dedi. 498 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir yerde konakladığında öğle namazını kılmadan hareket etmezdi. 499 Nesden, Ali Selam Öyle namazını sıcak günlerde geciktirir, soğuk günlerde erken kılardı 500 ve 501 Ebu Hureyreden, Ali Selam çok sıcak günlerde Öyle namazını biraz geç kalın, çünkü sıcağın şiddeti cehennem ateşindendir, buyurmuştur. 502 Ebu Hureyreden, Ali Selam bu Cibril'dir. Dinizi öğretmek için geldi. Sabah namazını Tanyeri ağırırken kıldı. Öğle namazını güneş tepeden dönünce kıldı. İkindi namazını bir şeyin gölgesi bir misle olunca kıldı. Akşam namazını güneş batınca kıldı. O vakit oruç olanların iftar vaktidir. Akşamın şafağı kızıllığı kayıp olunca yatsı namazını kıldı. Sonra ertesi gün geldi. Sabah namazını ortalık biraz ağırınca kıldırdı. Sonra öğle namazını bir şeyin gölgesi bir misle olunca kıldırdı sonra ikindi namazını bir şeyin gölgesi iki misli olunca kıldı sonra akşam namazını yine güneş batınca bu vakit iftar vaktidir sonra yatsı namazını gece biraz ilerleyince kıldı sonra namaz vakitleri dünkü namazlarla başladığın vakitlerle bugünkü namazları bitirdiğin vakitler arasındadır dedi 500 iç, 3 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam yazın öğle namazını gölge 3 ile 5 ayak uzayınca kış aylarında ise 5 ile 7 ayak uzayınca 504 Camir'den bir adam Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan namaz vakitlerini sordu. Benimle namaz kıl dedi. Öğle namazını güneş tepeden dönünce ikindiği bir şeyin gölgesi bir misli olunca akşamı güneş batınca yatsıyı ufuktaki kızılık kaybolunca kıldı. Daha sonra öğleyi insanın gölgesi bir misli olunca, ikindiği insanın gölgesi iki misli olunca, akşamı ufuktaki kızılık kaybolmadan biraz önce yatsıyı gecenin üçte biri geçince kıldı. 505 Ayşe annemizden, sallatü Vesselam ikindi namazını güneş yüksekte iken kıldı. Odan da gölge henüz uzamamıştı. 506 Enes'den, sallatü Vesselam ikindi namazını kıldırdıktan sonra henüz güneş yüksekte iken insan kubaya gidip gelebilirdi 507 yine aynı 508, 509 ve 510 aynı 511 Enes'ten hala diyor ki Enes'i Basra'da ziyaret ettik evi mescidin yanındaydı öğle namazından gelmişti yanına girince ikindiyi kıldınız mı dedi hayır dedik şimdi öğle namazından çıktık dedik İkindi namazını kılın dedi hemen kalktık İkindi namazını kıldık Namazımızı bitirince Aleyhisselatü Vesselam vaktinden geç kılınan namaz münafı namazıdır. Güneş şeytanın boynuzlarının arasına ininceye kadar oturur, ikinci namazını bekler sonra kalkar çarçabuk dört rekat namaz kılar. Onda da Allah'ı pek az zikreder çok az okur buyurdu. 512 Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını geçiren kimse sanki ailesi ve malı elinden alınmış kimse gibidir buyurdu. 513 Cabir'den Cabir bin Abdullah'dan Namaz vakitlerini öğretmek için Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a geldi imam oldu. Resulullah Aleyhisselam Onun arkasında insanlar da Resulullah'ın Arkasında tepeden Döndüğü sırada öğle namazını kıldırdı. Her şeyin gölgesi bir misli olunca Yine Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Önce yaptığı gibi Cibril Öne geçti. Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında olduğu halde kendi namazı kıldırdı. Sonra güneş batınca geldi Cibril öne geçti. ve Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında akşam namazını. Daha sonra Şafak ufuktaki kızıllık kaybolunca geldi. Cibril ilerledi. ve Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında yatsı namazını kıldı. Sonra Şafak sökünce geldi. Cibril ilerledi. ve Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında sabah namazını kıldı. İkinci gün insanın gölgesi bir misli olunca geldi. Önceki gün yaptığı gibi öğle namazını kıldırdı. Sonra insanın gölgesi iki misli olunca geldi. Önce yaptığı gibi ikindi namazını kıldırdı. Sonra güneş batınca geldi. Önceki gün yaptığı gibi akşam namazını kıldı. Akşamı kıldırdıktan sonra uyuduk. Sonra uyandık tekrar uyuduk. Tekrar uyandıcı Cibril geldi. Dünkü yaptığı gibi yatsı namazını kıldırdı. Daha sonra tan yerinin beyazlığı yayılınca geldi. Yıldızlar meydandaydı dünkü yaptığı gibi sabah namazını kıldırdı. Sonra dünkü kıldırdığım namazların vakitleriyle bugünkü kıldırdığım namazların vakitleri arasında zamanlar namaz vakitleridir dedi. 514 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam güneş batmadan ikindi namazının iki rekatını kılabilen ve güneş doğmadan sabah namazının bir rekatını kılabilen kimse namazı vaktinde kılmış olur buyurdu. 515 516, 517, 518 yine aynı. 519 Süleyman bin burayı da babasından naklediyor. Bir adam Resulullah'a geldi namaz vaktini sordu. Aleyhisselatü Vesselam bizimle beraber iki gün kal duyurdu. Aleyhisselatü Vesselam fecir vakti Bilal'e kavmet etmesini emretti. Fecir vakti sabah namazını kıldırdı. Sonra güneş tepeden dönerken kahmet etmesini emretti, öğle namazını kıldı. Sonra güneşin beyazlığını görünce kahmet etmesini emretti, Bilal kahmet etti, ikindi namazını kıldı. Sonra güneş batınca kahmet ettirdi, akşamı kıldı. Sonra ufuklaki kırmızılık kaybolunca kahmet ettirdi, yatsı namazını kıldı. Ertesi gün ortalık ağırmaya başlayınca sabah namazını, hava serinleyince öğle namazını, hava iyice serinleyip güneş beyazken ikindi namazını kıldı. Sonra ufuktaki kırmızılık kaybolmadan önce akşam namazını kıldı. Daha sonra gecenin üçte biri geçince Bilal'a emretti, Bilal Kamet etti, yatsı namazını kıldı. Sonra Ali Selam namaz vaktini sonra nerede? Namaz vakitleriniz gördüğünüz iki vaktin arasındadır buyurdu. 520 eslem kabilesinden bir adamdan Ali Selam'ın ile beraber akşam namazını kıldıktan sonra Medine'nin en uzak mahallelerindeki evlerine giderler gelirler oklarla vurabilecekleri hedefleri görerek nişan alırlardı 521 Ebu Basratul Gıfari'den bize Muhammaz da ikindi namazını kıldırdı ve şöyle buyurdu bu namaz sizden öncekilere de tavsiye edildi onlar bu tavsiyeye riayet edemediler kim ikindi namazını kaçırmadan vaktinde kılarsa ona iki misli ecir verilir bu namazdan sonra şahit doyuncaya kadar namaz kılınmaz şahit yıldızdır 522, Abdullah bin Amr'dan, öğle namazının vakti ikindi girmeyinceye kadar, ikindi namazının vakti güneş sararmayıncaya kadar, akşam vakti ufuklukta kırmızılık yayılmayıncaya kadardır, yatsının vakti gece yarısı olmayıncaya kadar, sabah namazının vakti güneş doğmayıncaya kadardır. 523, Ebu Musa'dan, bir adam aleyhissalatü vesselam'a geldi, namaz vakitlerini sordu, aleyhissalatü vesselam ona cevap vermedi. Şafak sökünce Bilala sabah namazı için kahmet etmesini emretti. Sonra güneş tepeden dönünce öğle namazı için kahmet etmesini emretti. Birisi gündüz yarı oldu diyordu. Sonra güneş henüz dik iken ikindi namazı için kahmet etmesini emretti. Sonra güneş batınca akşam namazı için kahmet etmesini emretti. Sonra ufuktaki kırmızılık kaybolunca yatsı namazı için kahmet etmesini emretti. Ertesi gün sabah namazını geciktirdi. Namazdan dönen bir adam güneş doğdu diyordu. Sonra öğle namazını önceki günün ikindi vaktine yaklaşıncaya kadar geciktirdi. Sonra ikindi namazını geç kıldırdı. Hatta namazdan dönen birisi güneş sararmış diyordu. Sonra ufuktaki kızılık kayboluncaya kadar akşamı tehir etti. Sonra gecenin üçte biri oluncaya kadar yatsı namazını tehir etti. Sonra da namaz vakitleri bu iki vaktin arasıdır buyurdu. 524 Beşir bin selamdan. Haccaç bin Yusuf Haccaçı zalim zamanında Muhammed bin Ali ile beraber Cabir bin Abdullah el ensarın yanına gittik. Ali sallallahu ve sellem'in namazından sorduk. Dedi ki güneş tepeden dönünce Ali Vesselam ve hücresinden çıktı, öğle namazını kıldırdı. Fey nal'nin kayışının genişliği kadar. Sonra gölge feyz zevaldan başka bir insan boyu olunca ikinde namazını kıldı. Sonra güneş batınca akşam namazını kıldı. Ertesi gün öğle namazını gölge bir adam boyu olunca kıldı. İkindiği gölge kişinin iki misli olunca yani akşama kadar hızlı gidişle Zulhuleyfi'ye gidecek kadar zaman kalınca kıldı. Sonra güneş batınca akşamı kıldı. Yatsı namazını gecenin üçte biri geçince sonra sabah namazını ortalık ağarınca kıldı. 525 Seyyar bin Selame'den. Babam selam ile beraber Ebu Berzi'nin yanına girdim. Babam Ebu Berzi'ye Ali sallatü vesselam'ın farz namazlarını nasıl kıldığını sordum. Ebu Berze'de de vesselam birinci namaz dediğiniz öğle namazı güneş tepeden garibe dönünce kılardı. İkinci namazını kıldıktan sonra güneş batmadan Medine'nin en uzak yerine gidip dönebilirdi. Akşam namazı hakkında ne söylediğini unuttum. Atermedi verilen yatsı namazını geç kılmayı severdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da sohbet etmeyi hoş görmezdi. Sabah namazını kıldıktan sonra insan arkadaşının yüzünü görebilecek kadar ortalık ağırmış olurdu. Sabah namazında altmış veya yüz ayet arası okurdu. 526. Cabir bin Abdullah'tan. Güneş tepeden dönerken Cibril Resulah'ın yanına geldi. Kalk ya Muhammed öğle namazını kıl dedi. Bir süre sonra gölge bir adam boyu gelince kalk ya Muhammed ikindiyi kıl dedi. Güneş geçip batınca kalk akşamı kıl dedi. Ufuktaki kırmızılık kaybolunca kalk yatsıyı kıl dedi. Aleyhissalatü vesselam yatsıyı kıldı. Tan yeri ağarınca kalk ya Muhammed namaz kıl dedi. Sabahı kıldı. Ertesi gün gölge bir adam boyu olunca kalk namazı kıl dedi. Öğle yıkıldı. Gölge iki adam boyu olunca kalk namaz kıl dedi. İkindi yıkıldı. Yine Akşam için aynı vakitte güneş batarken geldi. Kalk akşamı kıl dedi. Akşamı kıldı. Sonra yatsı için gecenin üçte biri geçince geldi. Kalk namazı kıl dedi. Aleyhissalatü vesselam yatsı namazını kıldı. Sonra sabah namazı için ortalık iyice ağırınca geldi. Kalk namazı kıl dedi. Aleyhissalatü vesselam sabah namazını kılınca Cibril şu iki namaz arasındaki vaktin tamamı namaz vaktidir dedi buyurdu. 527 Muhammed bin Amr bin Hassan'dan haç, haç geldiğinde Cabir bin Abdullah'a namaz vakitlerini sorduğumuzda şunları anlattı. Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını güneşin zevalinden sonra ikindiği henüz güneş parlakken akşamı gün batınca kılardı. Yatsıyı bazen cemaatin toplandığını görünce erken kılar geciktikleri zaman geç kılardı. 528 ve 29 Numan bin Beşir'den Vallahi yatsı namazının vaktini en iyi bilen benim. Ali sallallahu aleyhi ve selam yatsı namazını üç günlük ay batınca kılardı. 530 seyyir bin selameden babam ile beraber Ebu Berzetil esleminin yanına vardık. Babam ona Ali sallallahu aleyhi ve selamın farz namazları nasıl kılardı diye sordu. Ebu Berzede. Aleyhisselatü Vesselam birinci namaz dediğiniz öğle namazını gün tepeden dönünce ikinciyi kıldıktan sonra güneş batmadan Medine'nin en uzak yerine gidip dönerdik. Akşam hakkında ne dediğini unuttum. Atem adı verdiğiniz yatsı namazını geciktirilmesini severdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Sabah namazından döndükten sonra insan arkadaşını görüp tanıyacak kadar ortalık ağarmış olurdu. Sabah namazında 60 ile 100 ayet arası okurdu. 531 İbn-i Cüreyş'ten. Ataya yatsı namazını imam olarak veya yalnızken hangi vakit kılmamı tavsiye edersin dedim. Ata i̇bn Abbas şöyle nakletti. Bir gece aleyhissalatü vesselam yatsı namazını o kadar geciktirdi ki sabah uyudu uyandı yine uyudu tekrar uyanınca Ömer kalkarak namaz namaz dedi. O sırada aleyhissalatü vesselam sanki şimdi görüyormuşum gibi başından sular damlayarak elini başının sağ tarafı alnına koymuş olduğu halde yüresinden çıktı. Sonra ümmetime zor gelmeseydi yatsıyı böylece geç kılmalarını emrederdim buyurdu. 532 yine aynı, 533 ve 534 yine aynı. Ebu Hüreyre'den Ali sallallahu aleyhi ve ümmetime zor gelmeseydi yatsıyı geç kılmaları ve her namazda misvak kullanmalarını emrederdim buyurdu. 535 Ayşe annemizden bir gün Ve Vesselam yatsıyı geciktirince Ömer kadınlar ve çocuklar uyudu diye bağırdı. Bunun üzerine Ali ve Vesselam çıktı. Bu namazı sizden başka bekleyen yok buyurdu. O günlerde Medine'de başka yerde namaz kılan yoktu. Daha sonra yatsıyı ufuktaki kızılığın kaybolmasıyla gecenin üçte biri arasında kılın buyurdu. 536 Ayşe annemizden bir gece Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını gecenin çoğu geçinceye kadar geciktirdi. Hatta mescittekiler uyudu, sonra çıktı, yatsıyı kıldı ve ümmetime zor gelmeseydi, yatsıyı bu vakitte kılardım buyurdu. 537, 38 ve 39 yine aynı. 540 Ebu Hureyre'den, ve Vesselam, eğer insanlar Ezandaki ve birinci seftaki sevabı ve bereketi bilseler ve ancak Kur'an ile gelebilselerdi, elbette Kur'an'a katılırdı eğer insanlar namaza erken gelmedeki bereket ve ecdi bilseler erken gelmede yarış ederler eğer atame ve sabah namazlarının ecrini bilselerdi sürünerek de olsa mutlaka o namazlara gelirlerdi 541 İbn Ömer'den ve Vesselam ''Bedevi Araplar size galebe çalarak bu namazın adını değiştirmesinler. Çünkü onlar develerle meşgul olduklarından karanlığa kalırlar. O namaz yatsı namazdır.'' buyurdu. 542 yine aynı. 543 Cabir'den. Aleyhisselatü Vesselam şafak sökünce sabah namazını kıldı. 544 Enes'ten. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sabah namazının vaktini sordu. Ali sallāhu alaihi wasallam ertesi gün fecir vakti Kamet olunmasını emretti, bize namaz kıldırdı. Bir sonraki gün ortalık ağırınca kahmet ettirdi, namazı kıldırdıktan sonra namaz vaktini soranları da iki vaktin arası sabah namazının vaktidir. Buyurdu. 545 Ayşe annemizden Ali sallāhu sabah namazını kıldıktan sonra örtülerine bürünmüş kadınlar namazdan dönerken karanlıkta fark edilmezdi. 546 Yine aynı. 547 Enes'ten ve Vesselam Hayber'in fethedildiği günün sabah namazını düşmana yakın bir yerde ortalık karanlıkken kıldı. Hayber'ler üzerine hücum etti ve iki defa Allahu Ekber Hay Hayber yıkılsın diye dua etti. Bir kavmin topraklarına indiğimiz vakit eğri yolun akıbeti konusunda uyarılanların sabahı ne acıklı bir sabah olacak buyurdu. Saffat 177. Ayet 548 Rafi bin Hadis'ten Aleyhissalatü Vesselam sabah namazını ortalık aydınlanınca kılın buyurdu. 549 Ensar'dan Aleyhissalatü Vesselam sabah namazını ortalık aydınlandığında kılarak daha büyük ecil kazanırsınız buyurdu. 550 Ebu Hureyre'den ve Vesselam güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatını kılabilen kimse namazı vaktinde kılmış olur. Güneş batmadan ikindi namazının bir rekatını kılabilen kimse namazı vaktinde kılmış olur. Buyurdu. 551 yine aynı 552 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını güneş tepeden dönünce ikindi namazını sizin kıldığınız öğle ile ikindi arasında akşamı gün batınca yatsıyı ufuktaki kızılık kaybolunca kılar sabah namazını görüş mesafesi uzayınca kılardı. 553 Ebu Khureyreden: Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazın bir rekatına yetişen kimse namaza yetişmiş olur. 554 Salimden, o da babasından: Ali sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazının yahut başka bir namazın bir rekatına yetişen kimsenin namazı tamamdır buyurdu. 555 Yine aynı. 556, 57, 58 aynı. 59 Abdullah es Sunayciden: Ali sallallahu aleyhi ve sellem güneş duarken şeytan güneşe yaklaşır Biraz yükselince uzaklaşır. Gün batarken tekrar yaklaşır. Batınca uzaklaşır. İşte bu vakitlerde namaz kılmayın buyurdu. 560 Ukbe bin Amr el-Cüheyn'den. Aleyhissalatü vesselam üç vakitte namaz kılmamamızı ve ölülerimizi defnetmememizi söyledi. Güneş doğup bir miktar yükselinceye, öğle saatlerinde güneş tepeden batıya dönmedikçe, güneş batmak üzereyken ta ki batmadıkça. 561 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazından sonra güneş batıncaya kadar sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar nafile namaz kılmayı yasakladı. 562 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının birçoklarından duydum. Onlardan biri de en çok sevdiğim Hazreti Ömer'dir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem fecirden şafaktan sonra güneş doğuncaya kadar ikinci namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmayı yasaklamıştır. 563 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve hiçbiriniz durup durup da güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmasın buyurdu. 564 yine aynı, 565 yine aynı. 566 Ebu Said el-Hudr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar ikinci namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmayı yasakladı. 67 aynı 568 aynı 569 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem güneşin ucu görünüp iyice doğuncaya kadar namazı tehir edin. Güneş batmaya başlayıp da iyice batıncaya kadar namazı tehir edin buyurdu. 569 70 71 72 aynı 573 Ali'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem güneş parlak ve yüksekte olmadıkça ikindi namazından sonra namaz kılmayı yasakladı. 574 Ayşe annemizden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam yanımda olduğu vakitlerde ikindi'den sonra iki rekat namaz kılma hiç terk etmedi. 575 Ayşe annemizden yine aynı. 576 Ayşe annemizden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam evimde olduğu günlerde iki namazı hiç bırakmazdı, gizli de olsa aşikar da olsa kılardı. İki rekat sabah namazının fazladan önce, iki rekat ikindi'den sonra. 576 Ebu Seleme'den yine aynı, 567, 68, 69, 80 yine aynı. 581 İmran bin Hudeyr'den, Lahık'tan güneş doğmadan önce kılınan iki rekat namazı sordum. Bunları Abdullah bin Zubeyr'in kıldığını söyledi. Bunu duyan Muaviye bin Abdullah bin Zübeyir'e haber göndererek, Güneş batmadan önce kılınan iki rekat namaz ne namazdır dedi. Abdullah Ümmü Seleme'ye sormak zorunda kaldı. Ümmü Seleme ve sellem bunu ikinciden önce kılardı. Bir gün kılmadı da güneş batarken kıldı. Ne bundan önce ne de bundan sonra bu namazı bir daha kıldığını görmedim dedi. 582 Ebu hayırdan Ebu Temim el-Ceyşani akşam namazından önce iki rekat namaz kılmaya kalkınca Akabe bin Amr şuna bak ne namazı kılıyor dedim. Akabe Ebu Temim'e dönüp onu görünce bu namazı Resulullah zamanında kılardık dedi. 583 Haksa'dan Aleyhisselatü Vesselam fecirden sonra fazla uzamadan sadece iki rekat namaz kılardı. 584 Amr bin Abese'de Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Ya Resulullah, seninle beraber kimler Müslüman oldu dedim. Hür ve köle herkes dedi. Allah'a daha yakın olacak zaman var mı dedim. Evet. Gecenin son üçte birinden sabah namazını kılma vaktine kadar istediğin namazı kıl. Sonra güneş doğup biraz yükselinceye kadar dur. Ondan sonra gölge tamamen kısalıncaya zevale kadar istediğin namazı kıl. Güneş tepeden dönünceye kadar dur. Çünkü güneş tepeye dikilince cehennem ateşi yakılır. Sonra ikindi namazını kılma vaktine kadar istediğin namazı kıl. Sonra güneş batıncaya kadar dur. Çünkü güneş şeytanın boynuzlarının arasında batar ve boynuzların arasında doğar buyurdu. 585 Cübeyr bin Mutim'den ve Vesselam ey Abdülmenafoğulları gece veya gündüz hangi saatte doğru sorsun bu beyti tavaf edene ve namaz kılana mani olmayın buyurdu. 586 Enes'ten ve Vesselam güneşin zevalinden önce sefere çıktığı vakit öğle namazın ikindi vaktine kadar tehir eder. Sonra konaklar ikisini birden kılardı. Eğer hareket etmeden önce vakit girmişse öğleyi kılıp da yola çıkardı. 587 Muaz Bin Cebel'den Tebük Savaşı esrasında Aleyhissalatü ve ile beraber yola çıktık. Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını cem etti. Bir gün öğleyi tehir etti, bir gün gittikten sonra öğle ile ikindi, bir arada kıldı sonra konakladı, daha sonra yola çıkıp bir süre gittikten sonra akşam ile yatsıyı bir kıldı. 588 Salim bin Abdullah'dan babasının seferde namazları cem edip etmediğini sorduğunda bir gün babam tarladayken zevcesi Ebu Ubeyd'in kızı Safiye dünyanın son gününde ahiretin ilk günündeyim. Ecelim yakın diye yazmış. Hemen bineklerimizi atlayarak sürekli yola revan olduk. Öyle vakt olunca müezzin namazı kılalım ya Ebu Abdurrahman dedi. Babam müezzini dinlemeden yola çıktı. Devam etti. Öğle ile ikindi arası bir vakitte konakladı ve müezzine kahmet et selam verince tekrar kahmet et dedi. Namazları kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar yola devam ettik. Müezzin namazı kılalım mı dedi. Babam müezzine öyle ve ikindi namazlarında da yaptığın gibi yapacaksın dedi ve yola devam etti. Yıldızlar çoğalıp birbirine girince tekrar konakladı. Müezzine kahmet et ben selam verince tekrar kahmet et dedi. Namazları kıldıktan sonra bize döndü. ve vesselam herhangi birinizin vaktin geçikmesinden korktuğu bir iş olursa namazını böyle kılsın buyurdu dedi. 589 İbn-i Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Medine'de 8 rekatı bir arada, 7 rekatı bir arada kıldım. Öğleyi tehir etti, ikindiyi tacil etti, akşamı tehir etti, yatsıyı tacil etti. Evet, öğle ikindiği, akşamla yatsıyı cem ederek kılıyor. 590 Cabir bin Zeyd'den, İbn-i Abbas, Basra'da meşgul olduğu bir günde, öyleyle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. Aralarında başka bir namaz kılmadı ve Medine'de ve vesselam ile birlikte öğle ile ikindiyi birleştirerek bir arada kıldığını arasında başka bir namaz kılmadığını söyledi. Yani Cemler'de sünnetin olmadığını söylüyor. 591 Kureyş'ten yaşlı bir düzat olan İsmail bin Abdurrahman anlatıyor. Hıma'ya gelirken İbn-i Ömer arkadaş oldum. Güneş batınca namaz kılalım diyecektim ama durmadı. Ufuktaki beyazlık kaybolup akşam karanlığı basınca bineğinden indi. Üç rekat kıldı. iki rekat celsi namazlarını kıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm dedi. 592 aynı, 593 aynı, 594 95, 96 ve 97 aynı. 598 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam hızlı gitmeyi gerektiren seferlerde akşam ile yatsıyı cem eder. Bir arada kılardı. 599 yine aynı. 600 yine aynı. 601 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam korkacak bir şey yokken seferde de olmadığı halde öğle ile ikindiği akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. 602 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam korkacak hiçbir şey yokken yağmur da yağmadığı halde öğle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. İçin böyle kıldırdı diyenlere İbn Abbas ümmetine zorluk olmaması için böyle kıldırdı cevabını verdi. 603 aynı 604 Cabir bin Abdullah'tan Ali ve yürüdü. Arafat'a vardığında Nemire'de otağını kurdu. Oraya indi. Güneş tepeden dönünce Kusf adındaki devesinin hazırlanmasını emretti. Devesine bindi. Batın Elvadi'ye gelince orada bir hitabede bulundu. Sonra Bilal'a ezan okuttu ve Kamet ettirdi. Öyle yıkıldı, tekrar kâmet ettirdi. İki namazını kıldırdı. Bu iki vaktin namazı arasında başka bir namaz kılmadı. 605 Ebu Eyüp el Ensariden. Vedahatcında Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Müzdelife'de akşam ile yatsıyı birlikte kıldı. 606 Said bin Cübeyr'den. Arafat'tan inerken Abdullah bin Umayir ile beraberdim. Cema Müzdelife'ye gelince akşam ile yatsıyı birlikte kıldı. Namazı bitirince Ali sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Dedi. 607 aynı 608 aynı 609 Usam Bin Zeyd'den yine aynı <gülüyor> 610 Abdullah Bin Mesut'tan Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum vaktinde namaz kılmak anaya babaya iyi davranmak Allah yolunda cihat yapmak buyurdu. 611 İbnül Münteşir babası Münteşir'den. Amr bin Şurahbil, bil Sabah namazı için kamet olundu. Beni bekliyorlardı. Vitir kılacağımı söyledim. Abdullah Ezan'dan sonra vitir kılınır mı? dedi. Evet kametten sonra kılınır dedi ve Ali sallallahu aleyhi şu hadisini nakletti. Ali sallallahu bir gün güneş doğuncaya kadar uyuya kaldı. Namazı namaza kalktıktan sonra kıldı. 613 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kim unutur namazı kılmazsa hatırlayınca kılsın buyurdu 614 Enes'ten bir kimse uyuyakalıp veya gafletinde namaz kılamasa ne yapacak diye sorulduğunda o namazın kefareti hatırlayınca kılmaktır buyurdu 615 Ebu Katade'den uyudukları için namazı kaçırdıklarını sorduklarında namazın uykuda geçmesi kusur değil uyanıkken kılmamak kusurdur Herhangi biriniz unutursa yahut da uyuyakalırsa namazı hatırlayınca kılsın buyurdu. 616 Ebu Kâsede'den Ali sallallahu aleyhi ve uykuda kusur yoktur. Ancak kusur diğer vakit gelinceye kadar namazı ihmal edendir. Edendedir buyurdu. 617 Ebu Kâsede'den Ali sallallahu aleyhi ve güneş doğuncaya kadar uyuyakalıp sabah namazını kılamadıkları bir günde bu namazı herkes yarın vaktinde kılsın buyurdu. 618 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazı unuttuğum vakit hatırlayınca kıl. Çünkü Allahu Teala beni hatırlayınca önce namaza kalk. buyurdu dedi. 619 20 aynı. 621 Burayt bin Ebu Mer Meryem babası İbni Ebu Meryem'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir seferdeyken bir gece yola devam ettik. Sabaha karşı Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konakladı ve uyudu. İnsanlar da uyudu. Ancak güneş doğunca uyanabildik. Ali ve vesselam Müezzine ezan okumasını emretti. Ezanı okuyunca sabahın farzından evvel iki rekat sünnet kıldık. Sonra kamet etmesini emretti. Namazı kıldırdıktan sonra kıyamet kopuncaya kadar olacak şeyleri bize anlattı. 622 Abdullah bin Mes'ud'tan bir defa Ali Sallatü ile beraberdik. Öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılamadık. Bu bana çok ağır geldi. Kendi kendime Ali ve vesselam ile beraber Allah yolunda olduğumuz halde nasıl oluyor dedim. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e kamet etmesini emretti. Bilal kamet edince bize öğley, sonra kamet ikindi, sonra kamet akşam, sonra kamet getirtip yatsıyı kıldırdı. Bundan sonra etrafımızda dolaştı. Yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden cemaat yoktur buyurdu. 623 Ebû Hureyre'den Bir gece Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sabaha karşı uyumuştuk. Güneş doğuncaya kadar uyanamadık. Uyanınca aleyhissalatü vesselam, herkes devesinin başını tutsun çünkü burada şeytan yanımızdadır buyurdu. Emrini yerine getirdik, su istedi, abdest aldıktan sonra iki rekat sünnet kıldı, sonra kavmet edilince sabah namazının farzını kıldırdı. 624 ve 625 yine aynı. 626 Abdullah bin Ömer'den, Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman kim onları namaza çağırmıyordu. Onlar da namaz vakitlerinin kendi kendilerini ayarlıyorlardı. Bir gün bu meseleyi müzakere etmeye başlandılar. Bir kısmı Hristiyanların kullandıkları çanı kullanalım dedi. Bir kısmı Yahudilerin kullandıkları borazanı kullanalım dedi. Bunun üzerine babam Hazreti Ömer bir adam gönderseniz de halkı namaza çağırsa ya diye söze karıştı. ve vesselam da Bilal'a kalk halkı namaza çağır buyurdu. 627 Enes'ten ve Vesselam Bilal'a ezanı iki defa, kavmeti ise bir defa tekrar etmesini emretti. 628 Abdullah bin Ömer'den, ve Vesselam zamanında ezan iki defa tekrar edilir, kavmet ise bir defa söylenirdi. Ancak, kat kavmeti salah, kat kavmeti salah diye iki defa söylenebilir. 629 Ebu Mahzure'den, ve Vesselam beni yanına oturtarak ezanı bir bir öğretti. 630 Ebu Mahsure'den aleyhissalatü vesselam ezan 19, kâmet ise 17 kelimedir. 631 Ebu Mahsure'den aleyhissalatü vesselam ezanı bana öğretti. 632 Abdullah bin Muhayriz'den Ebu Mahsure'nin yanında büyümüş bir yetimdim. Beni Şam'a gönderirken kendisine ben Şam'a gidiyorum. Ora halkının bana senin nasıl ezan okuduğunu sormasından korkarım dedim. Bunun üzerine bana şunları anlattı. Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'den dönerken biz de bir grup halinde Huneyn yolunda ilerliyorduk. Yolda Aleyhisselatü Vesselam bizimle karşılaştı. Müezzin onun yanında namaz için ezan okumaya başladı. Müezzinin sesini işitince onunla alay ederek kendi kendimize tekrar etmeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam bizim sesimizi işitmiş, bizi yanına çağırdı. Huzuruna gelince, sesini duyduğum hanginizdi diye sordu. Arkadaşlarım beni gösterdiler. Bunun üzerine ve Vesselam onları göndererek beni alıkoydu sonra kalk ezan oku dedi. Hemen ayağa kalktım ve Selam bizzat bana ezanı öğretti. Buraya gelince tekrar et ve sesini alçat diyerek tekrar ezanı okuttu. Ben ezanı okuduktan sonra beni çağırdı ve içinde bir miktar gümüş olan bir kese verdi. Ey Allah'ın Resulü bana Mekke'de ezan okumama izin ver dedim o da seni bu işle görevlendirdim buyurdu. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve Mekke'de Vali olan atlat bin Esite gelerek Ali sallallahu aleyhi ve emri üzere onunla birlikte ezan okudum. 633 yine aynı. 634 Malik bin Huyeristen amcamın oğluyla birlikte Resullaha geldim. Ali sallallahu aleyhi ve bize bir yolculuğa çıktığınız zaman ezan okuyun ve namaza durun. En büyüğünüz de imam olsun. Buyurdu. 635 Malik bin Huveris'te Aleyhisselatü Vesselam'a geldik Aşağı yukarı hepimiz delikanlıydık 20 gün onun yanında kaldık Aleyhisselatü Vesselam çok şefkatli ve anlayışlıydı Bizim ailelerimizi özlediğimizi zannederek Geride kimleri bıraktığımızı sordu Biz de geride ailelerimizi bıraktığımızı söyledik Bize ailelerimizin yanına dönün Ve onlarla beraber kalın Onlara dini öğretin Namaz vakti gelince de namaz kılmalarını emredin Biriniz ezan okusun Yaşça en büyüğünüzde size imam olsun buyurdu. 636 Eyüp'ten Ebu Kılabe bana Amr bin Selam'ı hayattadır. Onu görmek ister misin dedi. Bunun üzerine gidip Amr'ı aradım. Kendisiyle karşılaşınca bana şunları anlattı. Mekke fethedildikten sonra bütün kalınlar Müslüman olmak için birbiriyle yarışa girdiler. Bu arada Babam da köyümüz halkının Müslüman olduğuna haber vermek için Resulullah'a gitti. Mekke'den dönünce kendisini karşıladık. Bize, vallahi size aleyhissalatü vesselamın yanından geliyorum. Bana şu zamanda şu namazı, şu nam nam zamanda da şu namazı kılın. Namaz rakti gelince içinizden biriniz ezan okusun. Ezberi en çok olan biriniz de imam olsun buyurdu diye anlattı. 637 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam, Bilal geceleyin ezan okuduktan sonra ümmü mektubun ezanı işitinceye kadar yiyin için. 638 aynı. 639 Ayşe annemizden. Bilal ezan okuduktan sonra ümmü mektubun ezanı işitinceye kadar yiyin için dedi. 640 yine aynı 641. Abdullah bin Mesut'tan, ve vesselam, Bilal geceleyin uykuda olanlarınızı uyandırmak, teheccüd namazını kılıp yatanlarınızı da tekrar kaldırmak için ezan okur. Sabahleyin ise ezanı bu maksatla okumaz. 642 Humeyt'ten, adamın biri gelerek aleyhissalatü vesselama sabah ezanının vakti hakkında soru, vakti hakkında soru sordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Bilal'a ezan okumasını emretti. Bilal da tan yere ağırınca ezan okudu. Ertesi gün ise ortalık aydınlanıncaya kadar sabah namazını tehir etti. Sonra Bilal'a kahmet etmesini emretti ve namaz kıldırdı. Daha sonra da işte bu iki vakit arasındaki zaman sabah namazının vaktidir. Buyurdu. 643 Avun bin Ebu Cuhayfeden, o da babasından. Ali sallallahu aleyhi ve yanına geldim. Bu arada Bilal kalkarak ezan okumaya başladı. Bilal ezan okurken sağa sola dönüyordu. 644 Abdurrahman bin Ebu Sasa el-Mazini babasından. Ebu Said el-Hudri bana şunları söyledi. Görüyorum ki davarı ve vadiyi seviyorsun. Davarlarınızın arasında veya vadide bulunduğun ve ezan okuduğun zaman sesini yükselt. Çünkü ezan okuyan kimsenin sesinin ulaştığı yere kadar o sesi işiten cin, insan ve eşyalar kıyamet günü müezinin lehine şahitlik eder. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. 645 Ebu Hureyre'den ve vesselam sesinin gürlüğü nispetinde müezinin günahları affedilir. Canlı cansız ne varsa ona şahitlik ederler. 646 Bera bin Azip'ten aleyhissalatü vesselam Allah ve melekleri ilk saftakileri tebrik ederler. Müezzine gelince sesinin gürlüğü ölçüsünde kendisine mağfiret edilir. Canlı cansız varlıklar da ona kıyamet günü şahitlik ederler. Müezzine de okuduğu ezan işitip namaz kılanların aldığı sevap kadar sevap verilir. 647 ve 48 Ebu Mahsure'den Ali s.a.m'ın müezzineyi yapıyordum. Sabah ezanında Hanya a.s.t'dan sonra Esselatu hayrin minen nev Allahu ekber diye okuyordum. 649 Bilal'dan Ezanın son cümleleri Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah'tır. 650 Esfet'ten Hilal'ın okuduğu ezanın son cümleleri La ilahe illallah'tır. 652 yine aynı. 653 Ağust bin Evs'ten Sarkıf kabilesinden biri Aleyhisselatü Vesselam'ın minadesinin yolculuk esnasında yağmurlu bir gecede Hayyal esselah, hayyal el felah namazı yüklerinizin yanında kılın diye nida ettiğini, işittiğini anlattı. 654 İbn Ömer'den Soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okunduktan sonra Namazınızı bineklerinizin üzerinde kılın. Çünkü ve Vesselam soğuk ve rüzgarlı gecelerde müezzine namazlarınızı yüklerinizin yanında kılın diye iddia etmesini emrederdi buyurdu. 655 Cavir bin Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam yola çıkıp Arafat'a geldi. Nemire denilen yerde kendisi için bir çadır hazırlandığını görünce orada konakladı. Güneş batmaya doğru yönelince Kasva isimli devesinin hazırlanmasını emretti. Sonra devesine binerek vadiye indi. Orada halka bir konuşma yaptı. Daha sonra Bilal ezan okuyarak kavmet etti. Aleyhisselatü vesselam öğle namazını kıldırdıktan sonra Bilal tekrar kavmet etti. Aleyhisselatü vesselam da ikinin namazını kıldırdı. İkisi arasında ise hiçbir namaz kılmadı. 656 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü vesselam Müzdelife'ye gelince devesini çöktürdü. Orada bir ezan iki kavmetle akşam ve yatsı namazını kıldırdı. İkisi arasında ise başka bir namaz kılmadı 657 aynı 658 Said Bin Beyden bir tek kavmetle akşam ve yatsı namazını Müzdelife'de bir arada kıldım sonra etrafımdakilere İbn Ömer'in de böyle yaptığını söyledim 659-660 aynı 661 Ebu Said babasından Hendek savaşında müşrikler bizi uğraştı, uğraştırdığından güneş batıncaya kadar öğle namazını kılamadık bu hadise Allah inananları Savaşta kayırmak için kafidir. Allah güçlü ve çok yücedir. Savaşla ilgili ayeti yani Ahzab 25 inmeden önce bu vuku buldu. Bu ayetinin aleyhissalatü vesselam Bilal'a ezen okumasını emretti. Önce öğle namazını kıldı. Sonra ikinci için kavmet edildi. İkindiyi vaktinde kılıyormuş gibi kıldı. Daha sonra akşam için kavmet edildi ve aleyhissalatü vesselam onu da vaktinde kılıyormuş gibi kıldı. 662 Abdullah'dan Hendek Savaşında müşrikler Ali sallatü Vesselam'u uğraştırdıklarından Ali sallatü Vesselam dört vakit namazı kılamadı. Yatsı vakti Bilal'a ezan okumasını emretti. Önce öğleyi, sonra Kamet getirtti ikindiyi, sonra kâmet getirtti akşamı, sonra kâmet getirterek yatsıyı kıldırdı. 663 Abdullah bin Mesut'tan bir savaştaydık Müşrikler öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamızı engellediler. Mescitler döndükten sonra Ali salat vesselam birinin ezan okumasını emretti. Ezandan sonra öğle namazını, sonra kamet getirtti ikindi, sonra akşamı, sonra yatsıyı kıldırdı. Sonra yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk daha yoktur buyurdu. 664 Muaviye bin Hudeyş'ten Ali salat vesselam bir gün namaz kıldırıyordu. Bir rekat daha kılması gerekirken Ali salat vesselam selam verdi. Yanına birisi geldi, bir rekat unuttunuz dedi. Bunun üzerine ve sellem tekrar mescide girerek Bilal'a yeniden kahmet ettirtti. Böylece unutulan o bir rekatı kıldırdı. Ben bunu anlattığım zaman bana bunu peygambere hatırlatan adamın kim olduğunu biliyormuşsun dediler. Görsem tanırım dedim. Biraz sonra o adam yanıma geldi. İşte bu idi dedi. Oradakiler Talha bin Ubeydullah diye karşılık verdiler. 665 Abdullah bin Rubeyye Rubeyye adam ve Selam ile birlikte bir yolculuğa çıktım. Peygamber Aleyhisselam yolda birinin ezan okuduğunu işitince onun okuduğu ezanı tekrar etti. Sonra da bu ya bir koyun çobanının ya da evinde bırakılan uzak düşmüş birinin sesidir dedi. Gerçekten gidip baktığımızda o adamın bir koyun çobanı olduğunu gördük. 666 Ukbe bin Amr'dan ve Vesselam Rabb'ın dağın tepesinde ezan okuyup namaz kılan koyun çobanından razı olur. Ve şöyle buyurur. Bakın şu kuluma. Benden korkarak ezan okuyor. Namaz kılıyor. Ben bu kulumu affettim ve onu cennetime cennetime sokacağım. 667 Rifaya bin Rafi'den ve selam safta otururken kadesin aynısını naklediyor. 668 Ebu müsenneden Abdullah bin Ömer'e ezanı sordum. Aleyhissalatü ve Selam'ın zamanında ezandaki cümleler ikişer defa tekrar edilir. Kavmetteki cümleler ise birer defa okunurdu. Kat kavmet-i salatı işitince abdest alır sonra namaza gelirdik. 669 Malik bin Huveris'ten Aleyhissalatü ve Selam bana ve yanımdaki arkadaşıma şöyle buyurdu. Namaz vakti gelince ezan okuyun sonra kavmet edin sonra da ikinizden birisi imam olsun 670 Ebu Hureyre'den a.s. ezan okunmaya başladığı zaman şeytan ezan sesini işitmemek için tabana kuvvet kaçar ezan tamamlandıktan sonra tekrar gelerek vesvese vermeye başlar Kamet edilmeye başlayınca kaçar Kamet tamamlanınca geri döner ve kişinin kalbine vesvese vermeye çalışır kişinin aklına gelmeyen şeyleri hatırlatmak için şu meseleyi unutma planışı hakkında çıkarmadır. Ve namazda olanla o kadar uğraşır ki kişi ne kadar namaz kıldığının farkına varamaz. 671 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem, eğer insanlar ezan okumakta ve ilk safta bulunmakta neler olduğunu bilseler, bunlar için de kura çekmekten başka bir yol bulamamış olsalardı muhakkak kura çekme yoluna giderlerdi. Ve eğer onlar öğle ile ikindi arasında kılınan nafile namazının faziletini bilmiş olsalardı ona devam ederlerdi. Şayet insanlar gecenin ilk yarısında ve sabah vaktinde kılınan namazın faziletini bilselerdi, sürünerek de olsa bu namazları kılmak için camiye gelirlerdi. 672 Osman bin Ebul Aslan ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü! Beni kavme iman, imam tayin et dedim. Sen onların imamısın. Aralarında zayıf olanlara uy ve okuduğu ezan için ücret almayan bir de müezzin tutturuyordu. 673 Ebu Said El-Hudri'den ve Vesselam, ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini tekrar edin buyurdu. 674 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte oturuyorduk derken Bilal ayağa kalkarak ezan okumaya başladı. Ezanı bitirince nişsel edersinam. Kim müezzinin söylediklerini bilerek, inanarak tekrar ederse cennete girer buyurdu. 675 ve 76 Mücemme bin Yahya el Ensari'den Ebu Umame bin Sehid bin Huneyf'in yanındaydım. Bu esnada müezzin ezan okumaya başlayarak iki defa Allahu ekber dedi. Ebu Umame de iki defa tekbir getirdi. Müezzin Eşheden La İlahe dedi. O da iki defa aynı sözleri tekrar etti. Sonra müezzin sırayla devam etti. O da tekrar iki defa onları aynen söyledi. 677 Alkama Bin Vakkas'tan Maviye'nin yanında oturuyordum. Derken müezzin tekrar ezan okumaya başladı. O da müezzin'in dediklerini tekrar etmeye başladı. Müezzin Hayyale Selah dediğinde bu sefer Maviye La Havle ve La Kuvvete Billah dedi. Bundan sonra müezzini aynen taklit etti. Sonra da ben de Ali sallallahu aleyhi ve böyle söylediğini işittim dedi. 678 Abdullah bin Amr'dan Ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müezzin ezan okuduğunu gördüğünüzde onun söylediklerini aynen deyin. Arkasından bana da salatü selam getirin. Çünkü kim bana bir defa salatü selam getirirse Allah onu on kat tutup ferahmetiyle gark eder. Sonra benim için Allah'tan vesileyi bu makam ve Vesselam'ın dışında hiçbir kul için talep edilemeyen cennette bir makamdır. Bunu niyaz ederse ben de o kimsenin makamımda olmasını niyaz ederim. Ayrıca Allah'tan benim için vesile niyaz eden şefaatimi hak eder. 679 Sa'ab-i Nebu Vakkas'tan ve Vesselam müezzinin ezan okuduğunu işiten kimse aynen onun hepsini tekrar ederse okunun günahları bağışlanır. 680 Cadir'den Aleyhisselatü Vesselam Ezan okunduğun işiten birisi Ey bu ezanın ve kılınan namazın sahibi Allah'ım Muhammed'e en yüksek mevki ve mertebeyi ver onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda kavuştur diye dua ederse kıyamet günü şefaatimi hak eder 681 Abdullah bin Mugaffel'den ve Vesselam iki ezan arasında namaz kılınabilir. İki ezan arasında namaz kılınabilir. Dileyen kimse iki ezan arasında namaz kılsın buyurdu. 683 ve 84 Eşhaş bin Ebu Şaşa babasından Bir gün ezan okunduktan sonra bir adamın mescitten dışarı çıktığını gören Ebu Hureyre'nin o adamın yolunu kestiğini gördüm. Ebu Hureyre bu adam Muhammed'e isyan etti dedi. 685 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazından sonra fecde kadar geçen zaman içinde on bir rekat namaz kılar, her iki rekatta da bir selam verirdi. Vitri namazını ise tek olarak kılar, vitri kılarken ettiği tek secdenin uzunluğu sizden birinin 50 ayet okumasının aldığı süre kadardı. Sonra secdeden başını kaldırdı, müezzin sabah ezanını bitirip de şafak attığını görünce iki kısa rekat daha kılar, sonra da müezzin kahmet edip de kendisini çağırıncaya kadar sağ ayağının üzerine uzanırdı. Müezzin gelince de onunla birlikte cemaate namaz kıldırmak için mescitten çıkardı. 686 İbn Abbas'ın azaltısı Kureyb'ten. İbn Abbas'a aleyhissalatü vesselamın gecene kadar ve nasıl namaz kıldığını sordum. O da aleyhissalatü vesselam litirle birlikte 11 rekat kıldığını, sonra yatıp derin bir uykuya daldığını, Bilal'in gelip namaz vakti geldi ya Resulullah demesi üzerine, İki rekat daha kılıp sonra halka namaz kıldırmak için mescide çıktığını ve tekrar da abdest almadığını anlattı. 687 Abdullah bin Katar'da babasından naklediyor. ve Selam kâmet edilince bizim mescide geldiğimi, benim mescide geldiğimi görünceye kadar namaza durmayın buyurdu.